Arapçada dalga geçme kelimesinin biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de var olan istihza dediğimiz... ...dun lügatta ne manaya geldiğini anlatacak olursak ve şeriatta ne manaya geldiğini anlatırsak... ...taki kimlerin hangi ölçüler içerisinde dille dalga geçmiş olduğunu anlarız. Başlangıç olarak eğer lügatta derseniz istihza kelimesi ne manaya geliyor...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 ve lakin azzede bir rusulun min qabliki senden önceki peygamberlerle de dalga geçinildi. Senden önceki peygamberlerle de müşrikler alay etti diyerekten peygamber aleyhissalatu vesselam'ı teselli etmiştir. E burada Allah'ın bu kelimeti bu kelimeyi kullanışından kelimenin manası daha çok anlaşılıyor. Müşrikler peygamber aleyhissalatu vesselama ne yapıyorlardı? Bu Allah'ın yanında alay veya da dalga geçme oldu. Bunu soracak olursak ki siyaha kitaplarına baktığımız zaman ...genelde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a deli diyorlardı mesela... ...mecnun diyorlardı... ...sihirbaz diyorlardı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a... ...veya ne söylediğini bilmiyor diyorlardı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a... ...bu tür sözlerle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la dalga geçiyorlardı... ...işte Allah bu noktada bu ayeti kullanıyor... ...bu kelimeyi kullanıyor ayette... <gülüyor> ...muhakaf ki senden önceki peygamberlerle de alay edinilmiştir... ...dalga geçinilmiştir diye... ...Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı teselli ediyor...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 ve aynı zamanda da cihat anında, düşmanla karşılaşma anında korkak olan insanlar görmedik diyorlardı. Tabii bunlar bu kelimeyi söyledikleri zaman Allah subhanahu ve şu ayeti indirdi. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُلْ لَيَقُولَنَّ اِنَّمَا كُنَّا Eğer sen onlara sorarsansa onlar diyecekler biz sadece kendi aramızda şakalaşıyor ve kendi aramızda lafa dalıyorduk diyecekler. "Qul abi Allahi ayatihi ve rasulihi kumtum tastaheyun. Dikis Allahla, Allahın ayetleriyle. Ve ile mi dalga geçiyordunuz? La tahtediru, kat kafartun, barda imanikum. Özür dilemeyiniz. Siz imanlarınızdan sonra, imandan sonra küfre girdiniz diyordu Allah Subhanahu ve Taala. Tabi burada da neyi anlıyoruz arkadaşlar? Allah'ın yanında yine dalga geçmenin birini küçümseyecek bir vaziyette veya İmam gazali'nin demiş olduğu gibi oluyor burada. Yani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 ee, i̇mparatorlukları alacağız Biz kaleleri fethedeceğiz Biz onların mülkünü yerle bir edeceğiz İslam mülkü olacak hazineleri bize geçecek diye Münafıklar bununla dalga geçer Bir vaziyette diyorlardı ki Bu adamın yoksa Şam saraylarını Fethedeceğini mi zannediyorsunuz Veya sarı insanların Kalelerini kuşatacağını mı Zannediyorsunuz gibisine Peygamber aleyhissalatu vesselam ne yapıyorlardı Dalga geçiyorlardı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 ve diyor ki vallahi ya Resulallah biz sadece kendi aramızda şakalaşıyor ve sadece kendi aramızda lafa dalıyorduk. Peygamber aleyhissalatü vesselam o böyle dedikler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ona diyordu ki Özür dilemeyiniz imanlarınızdan sonra ne yaptınız? İmanlarınızdan sonra küfre girdiniz diyor. Tabi Maliki ulemasından i̇bn Arabi Ahkamul Kur'an'da diyor ki arkadaşlar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 Yani insan bir kelimeyle dahi olsa, kelimeyle bir kelimeyle dahi olsa imanından sonra böyle ne yapabilir? Küfre gidebilir. Yine konunun başında esas ayetimiz dediğimiz ayette arkadaşlar. Ne diyordu Allah subhanehu ve teala? Sen onlara sorarsan derler ki biz şakalaşıyor veya kendi aramızda lafa dalıyorduk. Bakın Allah onları şakalaşıyor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 Fakat Allah Subhanahu ve Teala buna rağmen Müslümanları yasakladı. Ne dedi Allah Subhanahu ve Teala? Ey la ve Ey iman edenler peygambere ra'in hakmetini kullanmayınız. Onun yerine bize bak kelimesi olan unzurna kelimesini kullanınız diyor Allah Subhanahu ve Teala. Buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar? Allah Subhanahu ve Teala öyle bir konuşmaya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 mücahit dahi olsalar cihatta dahi olsalar insanları kesinlikle ne yapmıyor mazur görmüyor. Ve yine peygamber aleyhissalatu vesselam da bize konuşurken çok dikkatli olmamızı ifade edermişçesine aleyhissalatu vesselam bize diyor ki kişi bir söz söyler inel abd la la yuqi laha İnsan bir söz söyler hiç o sözü önemsemez diyor peygamber aleyhissalatu vesselam. Ama o sözle kişinin cehenneme gireceğini söylüyor. Ama o sözle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 Yeryüzünde hapsi en çok hak eden nedir? Dildir diyordu. İşte alimlerimiz buna dikkat etmiş olmaları gerekir ki arkadaşlar. Yani Allah'ın konuşmadaki edebi, edebi öğretmesi, bir kelime ile dahi insanın küfre gireceğini belirtmesi. Hatta Allah subhanahu wa ta'la diyordu ya arkadaşlar. لَا تَرْفَعُوا اَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَلْتِ النَّب۪يۜ Seslerinizi peygamberin sesinin üzerine yükseltmeyiniz ceza olarak da buna neyi getiriyordu? En ve entum la Amelleriniz boşa gider de siz bunun farkına bile varamazsınız diyor Allah subhanehu ve teala. Amelleriniz boşa gider de siz bunun farkına dahi varamazsınız diyor Allah subhanehu ve teala. Yani nedir? Konuşmada Allah bize dikkat etmemiz gerektiğini, Müslümanın konuşurken edep içerisinde konuşması gerektiğini öğretiyordu. Ve bundan arkadaşlar, fıkıh kitaplarına baktığımız zaman alimler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 Yani artık ne namaz kılacağım? Bu kadar yıldır namaz kılıyorum. Bunun neyinin? Bunun küfür o, kafir olacağını söylüyor. Molla Ali Kari mesela arkadaşlar diyor ki birine derlerse ki işte ya peygamberin katırına, yani tamam bırak bir şey olmaz derlerse o da dese ki valla peygamber de gelse ne yapmam kimse bunu kimse, ben bu adama affetmem derse yani peygamber aleyhissalatü vesselam'ı küçümserse küçümseme katı yani valla peygamber de gelse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 Diyen insanlara halini siz ne yapın arkadaşlar? Siz düşünün. Aynı şekilde arkadaşlar bizim asrımızda özellikle çok yaygın olan mesela sözlerden biri adamın birine mesela deniliyor ki gel namaz kıl. Demiliyorlar. abi gel namaz kılalım mesela. Ya eskiden namaz vardı. Mesela. E biz demiştik alimler ne diyorlardı? Şeriatın herhangi bir emrini dalga geçerek kullanırsa bu insan nedir? Bu insan kafirdir diyorlardı.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 Allah subhanahu ve teala bu artistleri, mankenleri, şarkıcıları, ondan sonra e, ne bileyim komünistleri, kafirleri hesaba çekeme kadar bize sıra gelmez. Biz aradan kaytarız, cennete gideriz diye bu sözle işte insana. Yani bak bu fiili yapmayın. Allah bu fiile cehennemi vaat etmiştir diyen insanlara genelde ne yapıyorlar arkadaşlar? Vel-eyyazubillah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 ...sakalla dalga geçerekten... ...ne yapıyorlar arkadaşlar? Vel sakalla dinin bir emriyle... ...dalga geçmiş oluyorlar. Veyahut da... ...çarşaflı bir insan gördükleri zaman... ...ya bu rahibelerden... ...İslam dinine geçti. Yani bunun İslamla... ...hiçbir şekilde alakası yoktur. veyahutta da yolda yürüyen çadır... ...çadır gibi etrafını bu sıcakta kapatmış... ...hiçbir şekilde hava almıyor... ...gibisine çadır... veya da kara gibi... ...ne yapan insanlar arkadaşlar çarşafın kendisiyle veya örtüyle veyahut da gerçekten güzel kapanmış tesettürüne riayet eden bir bacıyı gördükleri zaman işte Allah subhanehu ve teala daha bunları cehenneme sokmadan dünyayı kendilerine cehennem ettiler gibi sözlerle dalga geçen insanlar da eyazübillah arkadaşlar dinin emirleriyle dalga geçmişlerdir ve bu nedir? Bu küfürdür. Bu konulara ne yapalım? Bu konulara gerçekten dikkat edelim.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 Bu konuda arkadaşlar Nisa suresinde Allah Subhanahu ve Teala çok açık bir ayet indirmiştir. Allah Subhanahu ve Teala diyor ki: aleykum kitabi biha biha fala hatta yahudu fi Allah diyor size kitapta ayet indirmiştir. Allah kitapta size ayet indirmiştir. Eğer bir yerde Allah'ın ayetleri inkar ediliyorsa veya onlarla dalga geçiliyorsa diyor, onlar o konuşmayı değiştirmediği müddetçe onlarla beraber oturmayınız diyor Allah subhanahu wa burada şimdi biri sorabilir, Allah sadece oturmayınız diyor. Acaba oturunca ne olur dersek, ayetin devamında Nisa 140'ta Allah ne diyor arkadaşlar? اِنَّكُمْ izen misluhum. O zaman siz de onlar gibi olursunuz. Yani Allah'ın ayetleriyle dalga geçen veya Allah'ın Allah ayetlerini inkar eden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 Allah onlara diyordu ki la kat kefertum ba'de imanikum. Özür dilemeyiniz. İmanınızdan sonra ne yaptınız? İmanınızdan sonra küfre girdiniz diyordu. ve sahabe diyordu ki onlardan biri Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın devesine yapışmış. ya sür Allah şakalaşıyorduk sadece diyordu. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber, yani o müminlere karşı şefkatli olan peygamber, onlara karşı haris olan peygamber ona diyordu ki defalarca la kat kefertum ba'de imanikum ayeti okuyordu. Özür dilemeyiniz